الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقه صامي لا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكره شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين Estagfirullah el Hayy el Kayyum. Hassantukum bil Hayy el Kayyum allazi la yamutu Ve defa'tu ankum şerra bila ve la kuvvete illa Allahu Teala ve teccaz Hazretleri buyuruyor ki: "Estaidu billahi bismillahi le in şekartum Kullarım, eğer size verdiğim nimetlere şükrederseniz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 Engellerini izale eylesin. Amin. Yardımcılarını ziyade eylesin. Amin. Esbabını halk eylesin. Amin. Amin. <gülüyor> Kabe-i Muazzamede ve Ravda-i Mutahhere'de sizlerin bize havale ettiğiniz dualarınızı biz de Rabbimize havale ettik elhamdülillah. Son cemaat ayrılışımızda ne niyetlerle ne muratlarla geldiniz ve bizlere arzuhal hal verdiniz dualar için biz de arkanızdan sizlere dua ettik, Arafat Vakfesinde ve Müzdelife Vakfesinde sizleri hasreten kattık elhamdülillah. Ve kainatın Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem göndermiş olduğunuz selamları da ulaştırdık elhamdülillah, huzuru saadetlerinde. Rabbim cümlemize tekrarı nasip eylesin. Tabi gelir gelmez Geldiğimiz gün itibariyle o günden bir kampanya başlatıldı, medya üzerimize geldi. Bizim geldiğimiz günü bekliyorlardı, o günden başladılar. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri insaf nasip eylesin, Amin. ıslah eylesin, hidayet eylesin. Birçok yalanlar, yanlışlar yazdılar, uydurdular, iftira ettiler. Birçoğunu yalan yazdılar. Biz de diyoruz ki Estaizu billah ثumme nebdehil fe necel lanetellahi alel kadibin Sonra gelin Allah'a ısrarla dua edelim ve Allah'ın lanetini yalancıların üzerine dileyelim Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah Allah'ın laneti, azabı, gazabı bütün bela ve musibetleri o yalancıların üzerine olsun Amin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 İçebilir ne demek? Haram olduğuna inanarak içerse kafir olur mu? Olmaz günahkar olur. Peki mümin yalan söyler mi soruyor? İnnel mümine la yekdim. İmanlı bir kimse yalan söylemez buyuruyor. Yani Müslüman hiç sudur etmemesi gereken tek günah var ise yalandır. Birçok yalanlar yazıp düzmüşlerdir. Bundan dolayıdır ki Hicri yılbaşı külliyede yapamadık fahtteki mescitte yapıldı fakat onun da üzerinde birçok yalanlar yine yazdılar şimdi önümüzde Aşure gecesi vardır aşura Arapça tabir ile Muharrem-i Şerif'in 10. gecesi 16 Mayıs bu önümüzdeki çarşamba perşembeden sonra gelen Cuma Muharrem ayının 10. gecesidir. Şu içinde bulunduğumuz geceler, Hazreti Kur'an'da kaseme mazhar olmuş, Allah'ımızın yemin ettiği gecelerdir. Estağfirullah vel fecri vel leyalin aşırı 10 geceye yemin ederim buyurulan, gecelerdendir bu 10 gece. Ne büyük gecelerdir ki Mevla bunlara kasem etmiştir. İçinde bulunduğumuz ay Muharrem-i Şerif Şehrullah'ül Muharrem Allah Teala'nın haram ayıdır. Muharrem ismini iyice bellerseniz Muharrem'len, Besîdî haramilen, haremi şerifilen, ihramilen irtibat kurarsınız. Hepsinin kelime kökü nereden geliyor? Hürmetten geliyor. Hürmet yani yasaklılıktır. Kabe'nin mescidinin adı nedir? Mescidi haramdır. Bölgesinin adı nedir? Harem-i şeriftir. Hacılar giydikleri, efendim, niyet ettikleri şeyin adı nedir? İhramdır. Bu ayın adı nedir? Muharremdir. Bunlar birbirine paraleldir. Yani yasaklılıktır. Sene on iki aydır içinde dört ay vardır. أَسْتَعَذُ minha مِنْهَا اَرُبَّعَةٌ bu dört ay haram aylardır, yasak aylardır. Yani üçü peş peşedir, biri tektir. Peş peşe olanların üçüncüsüne girdik. Zülkade bitti, Zülhicce bitti, Muharrem-i Şerif'in içindeyiz. Bundan sonraki haram ay inşallah, Recep ayı nasip olursa, üç ayların birincisi olan recep Şerif de haram ay olacak inşallah, Rabbim kavuşmayı nasip eylesin. Bu Muharrem-i Şerif, أَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ دَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا ف۪ينَ o aylarda nefislerinize zulmetmeyin, günah işlemeyin. Bu aylarda günah işlerseniz, kendinize yazık etmiş olursunuz, canınızı cehenneme atmış olursunuz, buyurulan aylardandır. Yani bu ayda günahlar da kat kat, sevaplar da kat kattır. Kaç kere tabir ettim, açık ifadeyle belirttim ki, şu Muharrem ayında içilen içki, Kumar oynamak, zina etmek, faiz yemek, yalan demek, hıybet etmek, dedikodu etmek, iftira etmek gibi günahlar aynı mescidi haramda Kabe'de yapılan gibidir. Çünkü mekanın haremi vardır, zamanın haremi vardır. Nasıl ki Kabe'nin harem bölgesine giren oranın edebine riayet etmek zorundaysa zamanın haremine giren bizler şu anda zamanın haremindeyiz yani Muharrem ayındayız. Dolayısıyla bu ayın hürmetini muhafaza edelim. Edebine riayet edelim. Haramlardan son derece bu mübarek ayda özellikle sakınalım. Ta ki Allah'ımızın azabına çarpılmayalım, nefislerimize zulmetmeyelim, yazık etmeyelim. Çünkü bu aya Rabbimiz değer ver. Estaizu billah. Zalike ve men yuazzım inde rabbih. Her kim benim haram kıldığım hürmetli ve yasaklı kıldığım mekanlara ve zamanlara ve ibadetlere değer verirse, tazım eder, hürmet saygı gösterirse gösterdiği saygı Rabbisi katında onun için daha hayırlı olacaktır. es zâlike ve men yu'azzım şe'airallâhi min teqüvel kulûb Kim Allah'ın dininin nişanlarına hürmet ve saygı gösterirse o saygısı kalplerin takvalığından meydana gelmektedir. Yani şu haram aylara, harem-i şerife ve kıymetli İslam'ın manevi, mukaddes kıldığı şeylere kim değer verirse kalbinde Allah saygısı var demektir. Allah korkusu var demektir. Bir insan İslam nişanlarına saygı göstermediği zaman onun kalbinde hiç Allah korkusu, sevgisi yok demektir. nehudu billah, ma'adallah. Ahat-ı kerimesinde billah. Ya eyyuhel lezine La tühellu şayır Allah, vela şehr al haram, vela hediye, vela alqla'id. Ve atkeri mesne: Ey iman edenler, Allah'ın dininin nişanlarına saygısızlık etmeyin, özellikle haram saygısızlık etmeyin. Diyor, Muharrem ayı haram aydır. Hürmetini ihlal etmeyin, haram ayı ihlal etmeyin. İhlal başkadır, ihlal başkadır. İhlal bozmak ihlal, noktasız hâile olursa helal görmek yani saygınlığını çiğnemek demektir bu aya ona göre önem verelim şu on geceye çok tazim edelim özellikle önümüzdeki cumayı cumartesiye bağlayan Aşura gecesi bu on gecenin zirvesidir en kıymetlisidir men ehya leylete âşura ehyâhullâhu maşa, kim aşura gecesini ibadetle zikirle namazla Kur'an'la, salavat ile ihya eder, cemaatle, sohbetle geçirirse Allah onu dilediği kadar ihya eder. Öyle bir gecedir bu Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece. Gününü oruçla geçirelim. Zaten bu on günlerin tamamı oruç tutulsaydı eftal idi. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem eftalussalati ba'de elferizati salatülleyl ve eftalussiyan ba'de ramadan şehrullahil muharrem. Farz namazdan sonra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 Kabe'yi i Muazzama'da kılınan bir namaz 100.000 namaz Asker ocağında kılınan bir namaz 2 milyon namaz Gece tehtüdde kılınan namaz hepsinde neftal olur Neden zorluğundan Şu geceler yatılacak geceler değil ama Başta ben yatıyorum Allah evvela beni uyandırsın sonra sizi uyandırsın Amin. Benim kadar uyuyan yoktur içinizde Uyanık olalım Gece erken kalkalım, teheccüdde Allah'tan yardım isteme namazları kılalım. Bak Rabbimizin yardımına en ziyade muhtaç olduğumuz günlerdeyiz. Şu gecelerde. Özellikle Ağa Şura gecesi inşallah ihya edelim. Şimdi gündüzün oruçları hakkında kısaca söyleyelim. Bu mübarek ayda Muharrem ayında ve zaten haram ayın orucudur beyan etmişim ''Men sâme min şehrin harâmin elhamîse vel cüm'ate ve Seb'te. Ketebillâhü ibadete senet deyin. Taberani rivâet ediyor. Taberani'nin rivâetinde buyuruyor. Haram ayda perşembe sevabı yazar. Geylânin rivâetinde Ketebillâhü ibadete tis amiyeti sene. allah Teala okuluna 900 sene ibadet sevabı yazar. Şimdi yarın çarşamba öbür gün perşembe mutlaka tutulsun. Cuma, cumartesi tutulsun. Zaten Haşura günü hangi gündür? Onuncu gündür. Yani onuncu gün cumartesidir. Bizim toplanacağımız gece bir evvelki gece. Cumanın, cuma namazını kıldığımız günün akşamıdır. Çünkü gece öncedir. Ertesi gün Haşura, yani cumartesidir. Mutlaka oruç tutulması gereken en kıymetli bir gündür. Yalnız tek tutulmaması için evvelinden veya sonrasından ekleme yapılmalıdır. Allah Efendimiz ve sellem, vefatından bir sene evvel, son sene buyurdular Yahudilere benzememek için aşura gününü tek tutmayalım, ya dokuzu ekleyelim ya on bir ekleyelim. Ve bir daha seneye yaşamadı sah sahati, e, sallallahu aleyhi ve sellemin umru vefa etmedi. Ancak bizlere bunu vasiyet etti ki aşura gününü tek tutmayalım. Mutlaka tutalım, tek gün tutmayalım. onu için şimdiden duyuruyorum, perşembe, cuma eklenirse akşam namazında iftar, oruçlu da olsanız, iftarlığınızı yanınıza alırsınız. Ne olacak iki hurma bir sandviç? Yeter. İki hurmayla sahabe-i yaşıyorlardı, harbe gidiyorlardı. Ne olacak? İki hurmayı yanınıza alırsınız. Ondan sonra efendim gelirsiniz akşam saatinde iftarınızı etmeye bir beş dakika mola veririz. Ondan sonra namazımızı kılar, sohbetimizi yaparız. İnşallah Rahman. Şimdi tabii ki e, Aşura gecesinin e, toplantısı sohbeti burada yapılacak inşallah. Yani önümüzdeki cuma akşam namazında burada toplanacağız inşallah. Allah bir mani vermezse. Hanım cemaatın hiçbiri gelmeyecek. Ancak erkek cemaatlarımız gelir üst katlardan şahit olacak. Efendim ona göre e, bu cuma gecesini aşura gecesini burada kutlayacağız ve Aşura namazını beraber kılacağız duasını yapacağız rahman. yarın hanım kardeşlerime yarın saat 11 buçukta burada hanım kardeşlerime aşura gecesinin ve gününün ihyası ile ilgili gereken sohbeti yapacağız onları mahrum bırakmayacağız onun için akşam onlar gelmesinler yarın saat 11 buçukta inşallah bu mescitte bu efendim e, toplantımızda yarın saat 11.30'da hanımlara aşuranın fazileti beyan edilecek inşallahurrahman. Onlar o şekilde e, ne yapacaklarını öğrenmek imkanı bulacaklar. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri yolunda yürüyen ayakları cehenneme haram eylesin. Yoluna gelen cemaatları dünya ahiret belalarından emin eylesin, amin. yoluna rızası için, rızasını kazanmak için adım atan müminin müminatı bütün eşrarın şerrinden muhafaza eylesin, amin. amin. Tabi aslında bu sohbetler ikisi de külliyede yapılacağı ilan edilmiş idi. Velakin bu medyanın yalan-yanlış yazmalarından dolayı bizler de bir iki sohbet için külliyede yapılmamasını uygun gördük. Tabii ki bu bizler için hoş bir şey olmasa da Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ buyuru Estaizu billâh Asâ en tekraû şey'en Umulur ki siz bir şeyi kerih görürsünüz, istemezsiniz, beğenmezsiniz,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 bir şimşek çaktığı zaman birbirine sarılır. Müslümanlar da böyle sıkıntılı ortamlarda şucu bucu demeyip ehli sünnet vel cemaat merkezinde Kur'an ve sünnet dairesinde toplansınlar. <Gülüyor> Mesela şimdi efendim bunu defaat ile e, duydum ve e, duyurdum ama belki yine de söylemenin zamanıdır. Bazı kardeşlerimiz efendim o sohbete siz gitmeyin.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 Alakası yoktur. Bütün Müslümanlar kardeştir. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ ihve Ancak inananlar kardeştir. Vel müminun vel müminat ba'du meulyu ba'du erkeklerle kadınlar birbirinin velisidir sahibidir dostudur yardımcısıdır e, bizim birbirine yapacağımız en büyük iyilik nedir yemurune bil ma'ruf ve enanil münker emretmek kötülükten nehyetmek biz burada size Allah'ın bir emrini duyurabiliyorsak bir haramından sakındırabiliyorsak en büyük bahtiyarlıktır burada adam seçmenin even ne manası var asla bu zamana kadar hiçbir tefrikaya ayrılığa kurup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 وَكَفَٓا بِاللّٰهِ وَلِيَّا وَكَفَٓا بِاللّٰهِ نَصِيرًا Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak Allah yeter. Celle şanuhu ve Celle Celaluhu Ancak sizin hakkınızda kurulan hilelerin ve tuzakların size zarar verememesi için iki şart koşuyorum Allah buyuruyor. أَسْتَعِذُ Ve وَاِنْ Sabr Sabrederseniz, sabır ne demektir? Sabır sadece hastalığa belaya katlanmak değil, sabırın üç tane derecesi vardır.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 Baban seni yiyebilir mi? İster ama edemez. Demek ki tek güvenilecek varsa kimdir? Allahu Teala'dır. Niçin biz kendimiz gibi insanlara güveniyoruz? Felanca fişmancadan bahsediyoruz. Es-saidullah kul ya Muhammed söyle ki sallallahu aleyhi ve sellem len yusibna illa ma كتب الله لنا. Bizim başımıza ancak Allah bize ne yazdıysa o gelir. O bizim hakkımızda yazmadığı şey asla bizim başımıza gelmez.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 istifade edelim. Yani tevekkül ancak Allahu Teala'ya güvenmek ve ancak Allahu Teala'sı sığınma makamına ulaşalım inşallahü Rahman. Bu sayede Allahumuz Celle Şani ve Celle Celalihu bizleri kötü hilelerden muhafaza eder. Şimdi şunu beyan etmek isteriz ki Adi kerimelerde çok üzerinde duruluyor. Es-salivla va sen tekravu şeyen ve Umulur ki siz bir şey istemezsiniz. Yani olmasın istersiniz. Halbuki o için olmasın da sizin için ne var? Hayır var. Ve ce'at bu şeyen ola ki siz bir şeyi seversiniz, illa da olsun istersiniz. Ve ve Halbuki o sizin cinnedir. Şerdir. Yani burada ilmi bilgiyi Allah'a havale etmek lazımdır. Vallahu ya'lemu. Allah biliyor.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 Zannetmek iyi gayr eyler Arif anı seyreyler Görelim Mevla neylerse güzel eyler Vallahi güzel etmiş Billahi güzel etmiş Tellahi güzel etmiş Görelim Mevla netmiş netmişse güzel etmiş Şimdi Şer gibi gözüken şeyi Allah Teala Neye çevirir? Hayra çevirir Zannetme ki Allah Celle laluhu, Hayırdan başka bir şey yapar Mevla ancak hayır yapar İnanan kuluna ne yapıyorsa hayırdır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 ondan gözler yaşarır, kalpler etkilenir. Derler ki ya Musa, bugün dünyada senden daha büyük alim var mıdır? Musa da yoktur der. Mevla da buna razı gelmez. Sen niçin dünyada en büyük alim kendini gördün? E ben benden daha alim olanı bilmiyorum. Ben peygamberim, kitap sahibiyim Ülül Azim, peygamberlerden e benden üstün bir peygamber yok.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 Yola dökün, düşerler, giderler giderler, buluşacakları yeri geçince Mevla Teala ikisine bir yorgunluk verir ki daha ileri gitmesinler. Musa Aleyhisselam der ki, Bu okuduklarım Keh Suresinin ayetleridir. Kur'an'ın 15. cücü tam ortasında. İkisi birden vaad edilen buluşma yerini geçince, Kale li fetavatina gada'ina Delikanlısına der ki Musa ya şu yemeklerimizi, nevalemizi getir. لَقَدْ min seferina سَفَرِنَا عَذَانَ Ben bu zamana kadar yorgunluk, yorulmak nedir bilmezdim. Bu sefer yoruldum ya. Musa Aleyhisselam yorulmak bilmez idi. Niye yoruldu? Yeri geçtiler onun için. Getir şu nevaleyi. E, Eyyus der ki, ya gördün mü ben sana demeyi unuttum mu ya? Ne oldu? E biz o kayanın yanında otururken balık denize atladı ya. Ya e müşahcem der ki, bizim aradığımız zatı orada bulacağız. Sen onu nasıl şaşıptın, unuttun? Unutulacak bir şey midir? Buyur, kahle der ki, ma künlenebik. İşte aradığımız oradaydı. Müşahcem der ki, Herhalde bunu bana şeytan unuttursa gerek. Ama ve tekdese acaba? Balık denizde acayip bir yol tuttu. Yani girdiği yer öyle açık kaldı. Yani dönsek buluruz orayı diyor.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 yani çalışmakla, öğrenmekle değil, Allah ıftır, <gülüyor> gelişen, ki. akar, size sana öğrenmekle, geri geri izimizi sürelim, kendi Gel geldiğimizde izin verir misin? Hiç mutaliklerden, sen benimle dayanamazsın, sabredemezsin. Nasıl sabredeceksin? Ben öyle bir şey ki senin aklına ermez o. Aklın ermeyince kalkarsın, itiraz edersin bana. İnşallah beni sabredeceği bulursun, senin işine isyan etmem diye söz verir.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 Ya ben taht, geminin tahtasını koparmaya razı olmadım. Sen kartın çocuğun kafasını koparttın. Kâle katel nefsen zekiyetin bir nefs bu çocuğu ne günahı vardı? Adam mı öldürmüş idi? Tertemiz bir cana kıydın. La katil kura. Sen münker işledin. Şerahsızlık yaptın. Ben kitaba göre, dine göre buna bu müsaade edemem falan. Hocazem kızar Hızır Acağam der ki: "Seni ben benim yanıma kim yolladı?" Mevlâti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 "Galada fıraku Sen dedin ki bu son olsun. Bir daha sorarsam ayrılık olsun. Bu sefer ayrılıktır." dedim. "Yapma ya. Ne olacak? Ayrılacağız. Yollarımız ayrılacak ama. Seune biuke bi tevil-i malem sabra. Senin dayanamadığın işlerin ben sana şimdi tevilini yapayım ki senin kafanda soru işaretleri kaldı. geminin tahtası niye kırıldı? çocuğun kafası niye koptu? Bunları anlatmam lazım. Ondan sonra ayrılacağız. Anlat bakalım. Mehmet Şefik o gemi var ya" Mekane limasakin eymen fi'l bahr ve gemi bir takım fakirlerin idi. Gemiyi çalıştıranlar 5-10 kardeş hepsi bukara. Başka gelir kaynakları yok. Bitek o gemiden kazançları var. E işte tamam işte sen de onun için mi kırdın gemiyi? Fe'rat ve naibaha ben istedim ki gemiyi ayıplayayım, noksan edeyim. Niçin? Mekane ve ra'av melikun yekulu kullu şefin edin gasba. Sen ilerisini bilmiyorsun. Mevla bana bildirdi ki biz gemiden ineceğiz ama İleride bir zorba zalim hükümdar var. Orada bir kalesi var. Geçen gemileri hemen çekiyor kızağa. Bakıyor sağlam gemiye kaspediyor alıyor. Çürük gemi ise koy veriyor, salıyor. Ben orada bir tahtayı koparttım. Gemi efendim ayıpladım. Niticün ileride hükümdar kontrolünde efendim bu gem fakirlere acıdığım için onların gemisi kurtulsun diye. Hakikaten de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 o çocuğun anası babası Müslüman, o çocuk daha buluğa ermemişti, eğer buluğa erseydi o çocuk büyük gâvur olacaktı. وَفَخَشِيْنَا اَيُرُكَوْمَا ve وَكُفْرًا Kendi gâvurluğunu bırak, ana babasını da zorla yavur edecekti. Dayak atacak, işkence yapacak. Şimdi mesela, bir takım insanlar tutturuyor, çocuğum olsun, çocuğum olsun, ya Allah'tan hayırlısını istediyorsun. o yine diyor ki, hayırlı olsun, şerli olsun, ne olursa olsun bir çocuğum olsun. Ondan sonra bir çocuğu oluyor, çocuk büyüyor, hadi bakalım,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 Duvarı niye düzelttim biliyor musun? Ve emmel cidarufekan li gulamayni yetimaini fil medine. O duvar şey Antakya şehrindeki iki yetim çocuğun evinin duvarıydı. Babaları ölmüş ve kan Ebu Musa Babaları çok iyi bir adamdı. O olsaydı bizi misafir ederdi. Bak nasıl nasıl Ledün il her şeyi biliyor. Babaları çok iyi adamdı vefat etti. Çocuklar yetim kaldı. E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 Allah Teala ve Tecced Hazretleri cümlemizi hıfzıyla muhafaza eylesin. Amin. Şimdi bir de hadis-i şerif bu münasebetleri vaat edeceğim. Hepimizin bu sıkıntılı zamanımızda müminin en büyük silahı nedir? Ed du'a silahül mümin. Dua müminin nesidir? Silahıdır. Onun için mümin ne yapmamalıdır? Zikirsiz, duasız Kalmamalı, sabah akşam saatlerinde gafletle kalkmamalı, yatmamalıdır, her an manevi silahını yanında bulundurmalıdır. Şimdi benim sözlerimi ne yapıyorlar? Gazeteciler kendilerine göre çekiyorlar, çekiştiriyorlar. Fatih de Fethi Mescidinde yaptığımız sohbette ne demiş oraya başlık atmış, cihat çağrısı yaptı. Ulan ne sahtekar adamlarsınız, ben ne dediğin, siz ne yazdınız?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 Türkiye'den efendim camilere gidilmez imamların arkasında namaz kılınmaz bu fakir devamlı bunun aksine konuşmuştur cemaattan ayrılmayın camilere gidin imamlara uyun demedik mi size evet. e demişizdir bütün bu bölücülere karşı biz efendim tek vücut halinde efendim Milletimizin menfaatını gözetmişizdir. Bütün konuşmalarımız buna göredir. Efendim Türkiye'de cuma kılınmazmış, şuymuş, buymuş diye bir takım çağayalar türetilmiştir. Yok darul hartır faiz alınırmış diye çağayalar türetilmiştir. Biz ne, yine size ne demişizdir? Cuma kılınmalıdır. Üç cuma terk eden Allah kalbini damgalar, mühürler. Cumayı sakın terk etmeyin. Cemaati terk etmeyin. Faiz yemeyin. Bahanelerle, bilmem nelerle. Demedik mi size?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 Hayır niyet sahiplerinden razı olsun. Amin. Dolayısıyla bu yalanlara, bu yanlışlara efendim alet olmayalım ve tahriklere kapılmayalım, aldanmayalım. Gereken merciler bizimden olduğumuzu biliyor. O fitneci basının, o yalancı sahte ger medyanın ne olduğunu biliyor. Allah Teala en iyisini biliyor. Karşılığını hazırlar, takdir eder. Rahman. Bu münasebetle yalnız bir şeyi doğru yazmış. Neyi doğru yazmış? Ben demişim ki bunlar bu medya saldırıyı bize artırdı. Biz de yardımları artıralım demişim. Onu doğru demişim yani. Bir orasını doğru yazmış. Geri kalan küllün yalan. Şimdi külliyenin minareleri yapılıyor. İnşallah minareler şimdi şekle girecek. Onlar közetleme kulesi diyor ama Şimdi bundan sonra minare çıkınca meydana şu külliyeye ne kadar mühim mevzu oldu ya meclisin gündemine gidecekmiş. Gitsin. Meclisin gündemine girsin. Bu fakir fukara Müslümanlar orada ne yapıyor? Allah'a bir cami yapıyor. Allah'a bir ev yapıyor. Bunda gocunacak ne vardır? Sen katır trilyonları, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedin yuttun. Holdingler, medyalar, mafyalar yediniz yuttunuz memleketin. Kanını emdiniz memleketin millet ekmek bulamayacak hale geldi ondan sonra bir müslüman elli lira yardım yapmış camiye onu konuşuyor bu nedir ya? bu ne yüzsüzlüktür ya? onun için efendim kardeşlerim inşallah bağışları artıracağız ve külliyeyi tamama erdireceğiz külliyenin sahibi Allahu Teala'dır o evlerini korur ama bize de düşen imtihandayız imtihanda bize de düşeni yapalım geri koymayalım o külliye inşallah Allah'ın emanındadır, hıfzındadır, güvencesindedir, orası zaten en büyük proje olarak cami projesidir. Ve projesi bitmiştir ve kubbesine kadar, minaresine kadar neyi andırıyor? Kaleyi, kuleyi değil, camiyi andırıyor, orası camidir, Allah'ın evidir. Nereden uydurdular kaleleri, kuleleri bunlar ya? Burası Allah'ın camisi ya! İşte bu nasıl kubbe, her taraf kubbe ya! Kubbeye minareye düşmanlık edilir mi ya? Ezana düşmanlık edilir mi? Bayrağa düşmanlık edilir mi ya? Bu ne demek ya? Onun için uyanık olalım inşallah. Bağışları artıralım ve borçları ödeyelim. Yine bir kuyruklu yalan. 6 milyar lira diyor o gece toplamış diyor. Bezındık sen orada sayılırken yanında mıydın? Onun tutanağı tutulmuş, makbuzu kesilmiş. 1 milyar lira küsür para toplanmış 6 milyar lira atıyorsun Kendi yediklerine benzetiyorsun herhalde sen ufak yemiyorsun bizi de öyle mi zannediyorsun Sen orada 6 milyar adım niye 6 milyarler e Sen dedin ki borcumuz 6 milyar Ben bilsem ki dediğim kadar toplanacak 60 milyar derdim zaten Benim dediğim kadar para mı toplanıyor şurada toplanan 50 milyon 100 milyonu geçmiyor Müslüman şurada toplanan 50 milyon 100 milyonu geçmiyor bu toplanan paraların makbuzları kesiliyor. Nereye gittiği bellidir, onun için bunlar, bunlar kasıtlı ve bilinçli olarak yapılmaktadır, Allah Teala Hazretleri karşılıklarını azlamaktadır, şimdi kendi detlerine düştüler, sen mi yedim ben mi yedim derken şimdi bakalım ne olacaklar, her kuşun eti yenmez, eceli gelen köpek cami avlusuna içeri hesabı, sen camiye ne takıyorsun kafayı ya? Camiye ne takıyorsun Türkiye'de bu kadar efendim, meyhane var, kerhane var, bu kadar dinsiz, donsuz geziyor. Kimseyle uğraşmıyorsun Allah'ın bir camisine. Ne taktın kafayı? <gülüyor> e? Onun için, efendi kardeşlerim, yardımları artırın ve Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine güvenerek, sığınarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. Dua kitabından da size tavsiye edeceğim 128. sayfede 10 kelime. Beş vakit namazdan sonra her kim bu on kelimeyi okursa O kelimelerin yanında Allah'ı Celle Celaluhu Kendisine sevap verici ve bütün şerlerden kurtarıcı olarak Allah'a bulur diyor Celle Celle Celaluhu 129'da okunuşu yazılmıştır Bu çok büyük duadır on kelimedir ki manasını da orada yazmışız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 İşte bugün en korkulu ortamda bile Müslümanın diyeceği nedir? Hasbunallahu ve nimel vekildir. Allah bize yeter ne güzel vekildir. Ve havle ve kuvvete devam edin. 128. sayfede bu mübarek eserin 129'da okunuşu var. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu limâ hasbiyallahu limen bunu okuyan o gün ne boğulur, ne yanar, ne el alır, ne sel alır, dünya ve ahiret müşkillere hall hasan olur. Çünkü Allah bana yeter diyene Allah yeter, Allah kuluna yetmez mi Celle Celaluhu? Ona göre, Ruhul Furkan tefsirimizin beşinci cildi çıktı. Efendi Hazretlerimizle yazıyoruz, Allah ömür verirse inşallah bitiririz. cildin de kelime, mana ve mealini haçta bitirdik elhamdülillah. Bu beşinci cilt bin sayvadır İçinde bine yakın hadis, binlerce ilim ve hikmet vardır. Bu tefsirleri okumayıp da gazete roman okursanız işte o zaman sabıtırsınız. Geçen gün gelmiş bir hoca hocaefendi ne var? Benim biraz kafam karıştı beni aydınlatır mısın diyor. Niye karıştı kafan? Dün televizyonda çıktılar dediler ki diyor Adem Aleyhisselam ilk insan değilmiş. Ondan evvel de insanlar varmış. O onlara tebliğe gelmiş. Sabıtmışlar karıştırmışlar. Bu da diyor benim aklım karıştı. Bugün.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 Özellikle efendim, yayalım, fıtratı, tahhir, Allah'ın yarattığı şekli bozmakla ilgili Risalemize hizmet edin. Müslümanlar tek söz söylüyorum istifade edin. Hadis-i şerifi beyan ediyorum. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفَ لَتَنَهُنَّا münker. Mutlaka iyiliği emredip kötülükten nehyedin. Bak o bir risalede şu milletin yaptığı bunca haramları yazmışız. Bu haramdır, bu haramdır, bu haramdır. Allah Resulü'nün getirdiği sünneti yazmışız orada. Bütün Müslümanlara duyuruyoruz onu, ulaştırın diyoruz size. Eğer bunu yaparsanız, kurtulacaksınız. Yani iyiliği emrederseniz. اَوْلَيُسَلَّطَنَّ اللّٰهَا لَاَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ Yok derseniz, bana ne, ne lazım, kim ne yaparsa, nereye gidersek için, o zaman Allah sizin başınıza en kötüleri musallat edecek. فَيَدْعُوا غِيَارُكُمْ O zaman en iyileriniz de dua edecek, duaları da kabul edilmeyecek diyor. Bugün Müslümanlar, Allah'ın yardımını isteyen, Dine yardım edecek. Nasıl? Maddi ve manevi. Yani kendin okumakla kalmayacak, okuduklarını okutturacak. Kendi alacak, yayacak, dağıtacak. Bir insanı daha, bir günahtan, bir haramdan kurtarmanın bereketine Allah bu ümmeti kurtaracak inşallah. Gelecek Muharrem aşure gecesi hürmetine. Bütün peygamberlerin kurtulduğu gece geliyor. Bütün peygamberlerin kurtuluş günü geliyor. Allah bize de bir kurtuluş yazacak inşallah. Ümitli olalım, Allah'a güvenelim. Ve 16 Mayıs... Cuma, akşam namazında bulunalım, buluşalım. Allah bir zarar ceval vermesin fazl keremiyle. Amin. <gülüyor> Yarın inşallah saat 11.30'da hanım cemaatlen aşure sohbeti yapılacak. Saat 3'te ada bazarında hanım cemaatlen aşure sohbeti yapılacak. Akşam yatsı arası Mekke erkek cemaatlen sohbet yapılacak. Allah Teala bu sesi kesmesin. Amin. Bu sesi cihana tebliğ eylesin. Amin. Ben Kabe'de dua ettim. Dedim ki ya Rabbi bu sesi her tarafa duyur dedim ama ben böyle duyuracağını bilemedim tabii. Mevla da böyle duyurmayı murat etti. Yine bana sorsalar böyle duyursun mu Mevla duyurmasın derdim. Onun için siz bir şeyi kerih görürsünüz ama Allah onda büyük hayırlar yaratabilir. Artık sağır sultan duydu ki böyle bir durum var. Cemaat var, sohbet var. Şimdi artık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 Kur'an sünnet dairesinde birleşmeye muvaffak eylesin. İlâ şerefin nebîvâh aleyhü ve ashabih ve ve'lâ arvâhîn vâdînâ vâdîhâdîl El Fâtiha El <Fatiha. Nesad> Hangisini? Neymiş? Ne? Ya da bir şifa isteyenlere kay.